Felsefe açıklarından Hazırlayan ve sunanlar Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül Çık Radyo 95.0 Felsefe Açıklarından programına hoş geldiniz. Ben Yılmaz. Ben Rifat. Bu hafta 1960'lı yıllarda Amerika'dan başlayıp tüm dünyada yaygınlaşan ve son yıllarda ülkemizde de eğitim öğretim camiasında epeyce ilgi gören P4C çocuklar için felsefe alanında 18-19 Haziran tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde Little Thinkers Society organizasyonuyla yapılan Sofia Network toplantısını konuşacağız. Program konuğumuz uzun yıllardır Türkiye'de P4C'nin yaygınlaşması için çalışmalar yapan felsefeci ve P4C eğitmeni yaşam için felsefe kurucusu Doktor Onur Bakır. Hoş geldin Onur. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar Onur, hoş geldin. Hoş bulduk. P4C alanda önemli bir toplantının katılımcıları arasındaydın. Ve bu toplantıda bir de sunumun vardı. Senden dinleyecek çok şeyimiz olduğunu düşünüyoruz. Ve hemen sorularla başlamak istiyorum. Ofya Network nedir? Hangi alanlarda çalışıyor? Neler yapıyor? Önce biraz bunlar hakkında bilgi verebilir misin bize? Hı hı, tabii. Yani adı üstünde bir network, bir A. Bunun böyle tam çevirisini yapmaya çalışırsak işte Avrupa çocuklarla felsefeyi, çocuklarla felsefe yapmayı geliştirme vakti. Avrupa coğrafyasında çocuklarla felsefe yapan, kişileri bir araya toplayan, kurumları bir araya toplamaya çalışan bir ağ. Bunun da işte her yıl yapılan bir takım toplantıları oluyor. Orada insanlar yaptığı çalışmaları paylaşıyorlar. Bilgi aktarımında bulunuyorlar, ilişkiler kuruyorlar. Ee, bu senede işte e, Boğaziçi Üniversitesi e, Mezunlar Derneği'nde gerçekleşti toplantı. E, 93'te kurulmuş bir vakıf e, Hollanda merkezli. E, Sonra şimdilerde 2030 e, pardon 30'dan fazla ülke var sanırım. Türkiye'nin de 2004-2005 civarı bir katıldığını düşünüyorum yani oradan e, üyelikler gelmedi durumu o zamanlar oluşuyor. Yani amaçları arasında dediğim gibi çocuklar için felsefe alanında çalışanlar arasında bir bağ oluşturmak, ağ kurmak ve bilgi paylaşımı sağlamak, işte bu alanda kaynaklar oluşturmak, bu alandaki eğitim standartlarını yükseltmek gibi e, amaçları var. Böyle özetleyebilir miyim? Yani e, bu toplantı sıklığı nedir e, onur? Yani Yıld hangi Yılda bir kez oluyor e, toplantı, yani e, yıllık toplantılar e, şeklinde oluyor. Bu sene galiba yani pandemiden dolayı bir e, fiziksel toplantı olmuyordu ama bu sene hem e, online katılımcılara açık hem de fiziksel e, olarak bir ortamda e, buluşulan bir e, toplantı oldu. İstanbul toplantısının konusu neydi acaba? Toplantının konusu felsefe ve çatışmaydı. Yani e, çatışma üzerine e, kurulmuş bir toplantıydı. E, o kavram etrafında e, bildiriler sunuldu. O konuda bir e, çağrı açılmıştı zaten. O alanda e, bildiri sunmak isteyenler buraya e, başvurmuşlardı. Ve o, o çerçevede sunumlar e, gerçekleşti değil Felsefe ve çatışma da ilginç iki kavram. Biraz açabilir misin? Bu çatışma meselesini yani farklı çatışmayı farklı bağlamlarda ele alıp sunumlar gerçekleşti işte çok geniş bir çerçeve sunuyor aslında işte mesela çatışma bölgelerinde çocuklarla felsefe yapmaktan tut benim çalıştığım alanda işte kavramsal çatışmanın felsefi sorgulama açısından önemi üzerine bir sunum da vardı. Ya da işte bir argüman sunarken farklı çatışan görüşleri nasıl görselleştirilebileceğine dair de sunum vardı. O yüzden ya da çocuklar arasındaki anlaşmazlık çözümünde çocuklar için felsefenin kullanılması alanına dair de sunumlar vardı. O yüzden hani bu böyle bir geniş bir çerçeve sunuyor aslında farklı alanlardan katkılar geldi diyebilirim. Evet yani çatışma ilk e, duyunca hemen farklı şeyler çağrıştırabilir diye e, açılsın istedim biraz. Hedef kitlesi e, nasıl? E, e, yani katılım ne durumdaydı? Yani hedef kitle aslında katılmak isteyen herkese açık öyle bir e, sınırlılık yoktu benim bildiğim kadarıyla. Felsefe alanından olması gerekmiyor tabii. Hani çocuklar için felsefe pedagojisi alanında çalışan, bu, bu, alanda çalışma yapanların... E, herhangi bir işte öğretim ya da eğitim ortamında bunu, bunu kullanmaları olası o yüzden e, oldukça geniş e, açık bir e, toplantı olarak e, gerçekleşti. Katılım zaten belli bir e, salondan kaynaklı bir e, kısıtlamaya gidiliyor anladığım kadarıyla yine organizasyonel olarak arka planını bilmediğim için ama e, 30-40 kişilik bir e, grup toplanıyor. Online'da da bir 10 kişi falan vardı hatırladığım kadarıyla emin değilim ama bu sayıları böyle tamamiyle oradaki gözlem yani göz kararı bir şey söylemeye çalışıyorum. Yani amaçlanan şeyler, hedefler kendini buldu mu burada yani amaca ulaşıldı denebilir mi toplantıyla ilgili olarak? Yani sonuçta bir, bir topluluk bir araya geliyor ve yıllık olarak elinde ne varsa onları birbiriyle paylaşıp fikir alışverişinde bulunuyor yani bence benim için açıkçası verimli bir toplantıydı. Uluslararası anlamda birçok meslektaşla tanışmak, onlarla görüşlerimizi paylaşmak, çalışmalarımızı paylaşmak gayet keyifli bir topluluk oluştu bence. Peki bu toplantı sırasında ne gibi etkinlikler gerçekleştirildi hmm. Onur? Yine programdan baktığımda söyleyebilirim. Bu Jason Buckley bir şey sundu. E, münazara üzerinden bir felsefi tartışma. Yani genellikle çocuklar için felsefe tartışmasında münazara formatı çok kullanılan bir şey değil. Ama biraz onu oyunlaştırarak, bu, e, biraz parlamentoyu taklit ederek, biraz münazara kültürünü taklit ederek, biraz da böyle bir e, role girerek diyeyim, e, bir fikir etrafında iki kişinin e, farklı fikirleri sunup, sonra buradan görüşlerini oluşturup, sonra tekrardan bizim e, alıştığımız sayesindeki e, felsefi e, sorgulamayla birlikte daha dayanışmacı bir e, bağlama oturtarak meseleyi e, tartıştığı bir etkinlik gerçekleştirdi. İşte, yani münazara, münazara biraz oyun sulaştırıp oyun sulaştırmak için de kullanıyor. Sonrasında tekrardan buradan çıkan görüşler etrafına e, hep birlikte bir topluluk olarak üzerine sorgulama bu çatışma üzerine e, soruşturma gerçekleştiriyorduk bir takım sorular üzerinden. Öyle bir tarafı vardı. Şey açısından enteresan yani çocuklar için de münazara formatından farklı bir şey var. Ama işte münazarayı birazcık oyun sulaştırıp biraz daha kısa tutup işte 5-6 dakika gibi e, sonrasında orada çıkan meseleleri hep birlikte tartışmak e, enteresandı. Ediz Dikmelik Türkiye'den e, bir sunum gerçekleştirdi. O da Mindmove aracını tanıttı. Orada da bir argüman haritalama aracı. Orada da çatışmalar nasıl görselleştiriliyor? Bir argümanı kurmak, görselleştirerek kurmak e, nasıl mümkün? E, o aracı tanıttı ve çocuklarla bu konuda yaptığı e, çalışmalardan örnek verdi. E, o da ilginçti açıkçası hem eleştirel düşünme eğitimi açısından. E, bir tane Kritiket diye bir proje vardı. Bu Medya Okuru yazarlığıyla e, felsefi sorgulamayı e, nasıl gerçekleştirdiklerini ve aslında medya üzerindeki kutuplaşma işte oradaki e, çatışmalar üzerinden bir e, felsefi sorgulama ile harmanlanmış bir müfredat oluşturmuşlar e, bunun sunumu vardı sonra savaştaki e, çocuklarla Ukrayna'daki çatışma sonucu e, orada online bir e, aktivist bir e, felsefeci grup bir araya gelmiş ve böyle birden bir çocuklarla bir araya gelip felsefi sorgulamalar gerçekleştirmişler. Bunun bir sonu vardı. O biraz zor bir şeydi açıkçası hakikaten. O savaşın ortasında bir yandan bağlanıyorlar, internet kopmaları oluyor ki, farklı ülkelerde insanlar falan. Öyle bir taraf vardı. Bir tane... Yunanistan'dan bir sunum vardı. Orada anaokulunda anlaşmazlık çatışma çözümlerinde çocuklar için felsefeyi nasıl kullanıyor bir öğretmen onu aktardı. Çocuklar için felsefenin nasıl yardımcı olabileceğine dair müfredata bir sunum vardı. Benimki de aslında kavramsal çatışmanın sinoptik bakış geliştirmedeki önemi üzerine konuştum ama bu yani eş yani bir meseleye... Farklı açılardan aynı anda e, görebilme becerisini kazanmanın Aslında e, felsefenin temel e, felsefi sorgulamanın temel amacı olması gerektiğini bir e, e, ve bu açıdan kavramlara ve dile bakmamız çatışmalara bakmamız gerektiği üzerine. Bir sunumdu da benimki. Böyle özetleyebilirim. Çok hızlı yapmaya çalıştım. Umarım hepsini özetleyebilmişimdir. Belki senin sunumunu biraz daha açabilirsin. Hmm. Yani şöyle bir şey oluyor. Genellikle çocuklar için felsefe çalışmalarında ya da felsefe çalışmalarında genel olarak. işte nereye vardık biz şimdi? E, ne oldu? E, sonuç ne? E, gibi bir... E, beklenti oluşabiliyor, diğer derslerden kaynaklı bir beklenti oluyor burada ve burada da bu beklenti bir de şeyde de olabiliyor öğretmenin ya da işte bu çalışmayı yürüten kişinin kendisinde de olabiliyor ya da hiç olmayabiliyor bence ikisi de bir sorun. Ben burada şeyi söylemeye çalışıyordum bu sinoptik bakışı belki de çok basitçe şeyi söyleyebiliriz bu bir resim vardır bir tarafından bakınca ördek görürsün bir tarafından bakınca tavşan görürsün ama aslında ikisine de Aşinaysan ikisini de aynı anda da görürsün yani baktığında aslında ikisini aynı anda da gördüğüm bir şey var aslında felsefi problemlerde ya da işte e, kavram o, o alanda kavramsal derinleşmeyi gerçekleştirdiğimizde o kavrama e, dair sinoptik bir bakış geliştirebiliyor muyuz? Buna e, farklı açılardan aynı anda e, bu bakışı kolektif bir şekilde bakabildik mi? E, bunun üzerine konuşabildik mi? Ee, ve amacımız buysa bu sinoptik bakışın e, geliştirilmesi ise, o zaman dile dair bir takım kabullerimizde de e, dönüştürmemiz gerekiyor. O da kavramların nasıl işlediği, kavramlarının nasıl araçları olduğu e, üzerine e, kabullerimizin de bir dö dönüşümü gerekiyor. Biraz bundan benim e, en çok etkilendiğim hani e, ya da e, iyi bir şekilde kullanabildiğim felsefeci e, Wittgenstein. Onun dile yaklaşımının normativiteye yaklaşımının aslında e, bizim e, düşüncenizin sürme, kavramların izini sürme açısından e, iyi araçlar e, verdiğini e, aktarmaya çalıştım. E, aile benzerliği kavramı bunun için önemliydi. Fark, kavramların kullanımının farklı aile benzerlikleri taşıdığı ve aslında bunun keşif sürecinin e, felsefi soruşturma açısından önemli bir beceri e, olduğunu e, savunuyorum e, ve bunun da. E, bizim çalışmalarımızda etkin bir şekilde kullanmak için iyi bir bakış sağladığını düşünüyorum dile kavramlara ve normatifti. Biraz onunla ilgili bir sunum. Bilmiyorum özetleyebildim mi çok mu karışık yaptım? E, yapılan sunumlara ulaşmak mümkün mü olur? Bu Sofya'nın sitesine yüklenecek diye biliyorum ben sunumlar. Belli bir zaman geçtikten sonra, sonuçta bunun da bir, bunun toplanması, değerlenmesi, siteye konulması vakit alacaktır. İngilizce olduğunu söylemem gerek, hani konferansın dili İngilizce, simultane çeviri yok. O da. Ve sanıyorum şey olacak olmayacak, yani sunumlardakine İngilizce olarak bulunacak. O yüzden e, sitede erişilebiliyor fakat galiba üyeler erişebiliyor. Orada bir üyelik gerekiyor. Evet o, oldukça e, heyecan verici sunumlar e, olmuş e, anladığımız kadarıyla senin anlatımından. P4C alanında dünyada e, olup biten şeyler konusunda da biraz bilgi sahibisin herhalde. E, neler söyleyebilirsin? Yani çok çok fazla şey var. Hani hepsine hakim olduğumu düşünmüyorum. Ama şeyden bahsedebilirim. Hani buna benzer bir şey daha var. O daha uluslararası, yani Avrupa'da değil de daha uluslararası bir topluluk. Onların International Council of Philosophical Inquiry with diye. O da 85'te kurulmuş bir global bir kuruluş. Konsey Network diyebiliriz. Yani tam çevirisi ee, uluslararası çocuklarla felsefe, felsefi soruşturma konseyi diyebiliriz. Onların toplantıları e, BNL olarak gerçekleştiriliyor. İki yılda bir yapılan e, toplantılar. Onların da bu seneki çalışması Tokyo'da olacak. Onların teması da sınıfın dışın sınıfın ötesinde felsefe diye e, bir temaları var. E, Onlar da sanıyorum Ağustos... Bunun ikinci yarısında Tokyo'da gerçekleşecek bir konferans. Bunun gibi dünyada aslında birçok oluşum var. Ülkelerin kendi içinde olanlar var. Ee, ama böyle bir global network anlamında bu Sofia Network ve işte e, ICPC en bilindikleri e, diyebilirim. Yani Türkiye'de son zamanlarda bu konuda ciddi bir canlılık gözleniyor. Yani birçok eğitim kurumu P4C ile ilgili çalışmalar yapıyor, eğitimler alıyor, eğitimler Hı -hı. yaptırıyor ya da ve öğretmenlerin çok ilgi alanına girmiş durumda. Aslında bu canlılık sadece Türkiye'ye özgü değil anlaşılan bütün dünyada bir hareketlilik var yani 1960'larda başlamış pedagojik yöntem olarak düşünürsek bu canlılığını giderek arttırdığını söyleyebilir miyiz bütün dünyada ya da bu sadece Türkiye'ye hmm. şey bize ee, geldiği için mi belki biraz benim de gözlemlediğim hani şey artan bir katılım olduğunu en azından ben belki bu sosyal medya etkisiyle birlikte daha çok fazla görüyorum ya da işte internetle birlikte daha çok paylaşımlar gerçekleşiyor dünyada e, arttığını e, söyleyebilirim ama daha işte bahsettiğimiz yapılar 85'te kurulan 93'te kurulan e, yapılar e, oralarda daha eski şeyleri var katılımları var Türkiye'de de aslında geçmişe dön dönük olarak yapılan geçmişte yapılan çalışmalar var Türkiye'de de evet e, artan bir ilgi Devam ediyor. Hani 2016'dan beri ben bu alandayım ve oradan bu yana bir ipmelenme var. Evet, ben arttığını gözlemliyorum diyebilirim ama bu yine birazcık anektodal diyeceğimiz yani kendi kişisel gözlemim. Dünyada da giderek farklı ülkelerde farklı şeyleri duymaya daha fazla başlıyorum diyebilirim. Bu artışın geri dönüklerinde gözlemek mümkün mü? Yani 2016'dan beri bizzat içinde olduğunu söyledin. Bu kadar yıldır sen ve diğer insanların çalışmalarının sonucunda bu alana ilginin artmasının ötesinde bu alanda yapılan şeylerin dönüklerini de görmek mümkün mü? Hmm. Bunu bir ölçme sonucu söyleyemeyeceğim. Ama bir bilinirlik ve bundaki artış bence çok var. Hani insanlarla konuştuğumda o alana dair bilinirlik artmış durumda. Ee, belki bir noktada hani şey artabilir. Yani benim temennim olur aslında. Birazcık daha e, daha kurumsallaşmanın birazcık daha artması bu alanda. Ee, biraz daha kişiler ön planda kalıyor gibi geliyor bana. Kendimi de buna dahil ederek söyleyebilirim. Yani kişisel bir e, aksan yürüyor. Ee, belki hani bu bilinirlik, yani birazcık da o doğal bir şey. Çünkü bilinirlik düşükken bunun böyle olması e, normal ama daha sonrasında belki de daha e, birazcık daha topluluk ve kurumsallaşma yani ülkede de e, olabilecek bir şey olabilir. Benim aklıma benzer bir soru gelmişti girmeye çalışırken aslında o yani eğitim bileşeni olarak bu P4C e, konseptinin neyi değiştirdi? Yani eğitimin içerisine bu e, perspektif dahil olduktan sonra. E, Bakış açıları olarak ya da içerik olarak neyi etkilediğine dair elimizde bir veri var mıdır diye ben de sormak istiyordum. Mesela işte felsefi okur yazarlığa bir katkısı ya da hmm. e, bu sürece dahil olmuş kişilerin ya da dahil hem eğitmen olarak hem de bu eğitimden geçmiş e, öğrenciler olarak, öğrencilere uzantısında, öğrencilerin hayatına dokunulduğunda felsefi okur yazarlığa e, olan katkı hmm. nasıl bir... E, ee, yine, yine tabii şeyi bilmiyorum hani onu yani bu böyle bir ölçüp bir çalışma yapıp bunu e, konuşmuyorum ama e, şeyi görüyorum yani hani bir e, öğretmenlik kalitesinin artması işte e, düşünme becerilerine dair bir farkındalığın artması e, bir e, çocukların bir mesele üzerine düşünmeye daha fazla teşvik edilmesi. Ee, bir düşünme kültürünün sınıf içinde önemsenmesi anlamında öğretmenlerin önce ve sonra bu pedagojiyle tanışıp uyguladıktan sonrasında bir önce ve sonrasını e, ben görüyorum. Yaptığım çalışmalarda e, öğretmenlerden de bu şekilde kişisel e, geri e, döntüler alıyorum. E, ama bunu böyle bir sistematik bir şekilde neler olduğunu e, hani ölç ölçmüş değilim. Ama dediğim gibi bir düşünsel bir e, Hassaslık e, oluşuyor. E, bu alanda çocukların düşüncelerini ve düşüncelerini nasıl gerekçelendirdiklerine önem veriliyor. Bu, bunu da bir, bir yandan şu anlamda söylüyorum. Hani e, Bir felsefe dersi içinde olmasa bile genel tüm eğitim... Çünkü öyle sorduğunu anladım. Yani Tüm eğitime yayılan e, bir e, etkini olabilir diye sorarsan çok basit bunu söyleyebilirim. E, bir de... E, Öğretmenin tutumlarında ve çocukların aslında kendilerinin tutumlarında bir değişiklik gözlüyor, biliyoruz. Yani ben bu düşünsel bir meseleye katkı sunabilirim. Bana sadece aktarılan bir mesele değil. Bu mesele üzerine konuşabiliriz, onu tartışabiliriz. Beni zorlayan yerlerini söyleyebilirim. Bu konuda yardım isteyebilirim. Ya da kafa karıştırıcı olan yerleri tartışmaya açabilirim gibi. Bir e, hani o şey sloganlaşmış artık şeyi bir düşünmeye cesaret etme hali meselelerdi. E, çokça benim gözlemlediğim bir şey ve bu böyle düşünsel kültürün dönüşümü açısından sınıf içerisinde çok önemsediğim bir şey. Yani bir felsefe dersinin e, sabit bir şekilde olmasından daha çok önemsediğim bir şey. E, çünkü o zaman bir öğrenme ekosistemine ciddi bir katkı sunuyor. Ben en kritik katkısının buralarda olduğunu düşünüyorum. Onun dışında hani bir şey açısından da öğretmenin bizim konferansında konusu olan çatışmaya ve kafa karışıklığına karşı böyle bir huzursuzluk hissetmek yerine bunu bir öğrenme aracı olarak kullanmak. Bunu bir öğrenmenin tetikleyicisi olarak kullanmak. Açısından da önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum. Yani bir bakıma çocuklar için felsefeyi. Ile çalışmak, öğretmenin e, çantasına e, yani başka araçlar koymasını sağlıyor ve o araçlarla e, daha farklı öğrenme tasarımları kurgulayabiliyor. Bu, bu kısmını seviyorum yani e, diyebilirim ve bu, bu katkıyı e, önemsiyorum öğretmenlere sunduğu e, fırsatlar açısından, çocuklar için felsefe. Aynı zamanda çocuklara tabii. Ben de aslında öğretmen, yani gözlediğim kadarıyla öğretmenlerde, özellikle de ana sınıfı ve sınıf öğretmenlerinde ciddi bir bu konuda bir arayış, bir hareketlilik, bir ilgi e, artışı olduğunu gözlemleyebiliyorum. Yani lise felsefe öğretmenleri için belki e, söylenen, yani ben de o e, alanda olduğum için e, bunu söyleyebilirim. E, lise felsefe öğretmenlerinden çok. Onlar da zaten felsefeye yönelik bir aşinalıkta olduğu için belki o yüzden. Ama sınıf öğretmenlerinde, ortaokul e, ve e, ana sınıf öğretmenlerinde ciddi bir ilgi artışı e, gözlemlenebiliyor. Aslında bu artışın katlanması ya da ciddi bir ulaşması birazcık milli eğitimle ilgili süreçlerin de etkisiyle gerçekleşecek herhalde. Bu anlamda biraz belki milli eğitim üzerinde konuşabiliriz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın G4C ile ilgili çocuklar için felsefeyle ilgili bir tutumu var mı? Çünkü şeyi de biliyorum zaman zaman milli eğitim, il milli eğitimlerin davetlisi olarak eğitimler verdiğini de biliyorum senin. Bununla ilgili neler gözlemledin? Böyle bir merkezi bir irade üzerinden Giden bir çalışma yok bildiğim kadarıyla ama e, il dediğim gibi il ve ilçeler düzeyinde ARGE e, birimleri e, üzerinden öğretmenlerin güçlenmesi, bu alanda e, donanım ve yetkinlik kazanması açısından e, projeler yazılıyor. E, o projelerde çalışmış olduğum farklı e, iller oldu. Aynı zamanda şeyler de yapılıyor. Yani e-tweening projeleri de gerçekleştiriliyor uluslararası birçok e, bu alanda eğitim çalıştığımız öğretmen daha sonrasında işte Avrupa Birliği ile birlikte ortak bir projeler, eTwinning projeleri de yürüttüler. o yüzden orada da bir devamlılık var yani. O genellikle benim gözlemlediğim hani sizler de alanda olduğunuz için hani konuşurken böyle çok dışarıdan konuş konuşarak söylemiyorum. Siz de biliyorsunuz orada katkı sunabilirsiniz belki. Genellikle ben olumlu görüyorum ama yani böyle bir diğer derslerdeki gibi Mesela diyelim bir matematik zümresinin toplanması, onları dair kaynakların çıkması gibi böyle bir milliyetim üzerinde öyle bir, öyle bir çalışma yok bildiğim kadarıyla. Bir yer, bir bilgi teorisi mi? E, theory of Knowledge bilgi dersi, kuramı, bilgi kuramı dersi e, üzerinden de, bir şey etkileri. yapılacaktı. E, belki olsaydı daha etkin bir şekilde çocuklar için felsefe çok faydalı olabilirdi özellikle de lise alanında. Çünkü o, o alanda özellikle çok güzel kullanılıyor. Sen de iyi biliyorsun Yılmaz o, o alanda. Eee ortaokullarda da bir düşünme eğitimi dersi kondu seçmeli olarak yıllar önce. Evet, o birazcık 20 o... yıl oldu olabilir. Evet, o Avrupa Birliği ile bu eğitim fonlarının açılmasından sonra Hemen gerçekleşmişti ama o biraz daha işte analitik düşünme becerileri gibi bir yerden daha çok bir müfredat oluşmuştu galiba. Yani yine e, uzun bir zaman önce onun müfredatına bakmıştım ama çocuklar için felsefenin e, sunduğu çerçeve çok kullanılmıyordu e, ortada. Ama bence giderek ol olumlu bir şekilde artan bir şey orada da var yani. Milliyetimin e, çalışanları da burada e, hevesli, yardımsever ve o alanda e, gelişime açık insanlar. En azından benim iletişime geçtiğim. Kısım için söyleyebilirim. E, süremizin sona doğru gelirken, son olarak ne söylemek istersin olur? E, şey söyleyebilirim. Hani bu birçok kişi, dediğim gibi 2016'dan beri ivmelenen bir noktada çocukların felsefeyle tanıştı, çalıştı ve orada da yani bu Sofia e, toplantısının e, İstanbul'da olması bir biraz şey de sağlamış oldu. Yani Türkiye'den katılımcılar var, sunum bildiri yapan anlamında. İşte organizasyonda var. Ve bir e, uluslararası ağın parçası olmak e, insana bir güven de sağlıyor. Yani ne yapıyorum, nasıl yapıyorum. Bence bu önemli bir şey. Karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuyorum. Ve böyle bir topluluğun parçası olduğunuzda bence oraya dair iş yapma hevesi de artıyor. Bu anlamda verimli ve güzel bir toplantıydı. E, umarım bir daha olur ve bu sefer İzmir'de olur, Ankara'da olur. farklı Ülkenin farklı şehirlerinde de olmasını umuyorum belki Türkiye'de bir yıllık bu türden ee, çalışmalar yaparız. Çünkü evet. e, yeteri kadar ben donanımı olan insanın olduğunu, bu alanda çalışan insanların olduğunu biliyorum. Bu türden ağlar bilgi paylaşımları her zaman için önemli oluyor. Sürdürülebilirliği sağlamak için. Ayrıca çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için. Evet bu güzel dileklerle programımızı kapatabiliriz. Ee, Onur çok teşekkür ederiz. Geldiğin için, katıldığın için, bizi kırmadığın için. Ben teşekkür ederim. Bugünkü ediyorum. konuğumuz e, Türkiye'de P4C eğitiminin yaygınlaşması için uzun yıllardır çalışan felsefeci ve Pforzi eğitimli eğitmeni Doktor Onur Bakırdı. Çok teşekkür ederiz Onur. Başka Felsefe açıklarından.